bayağı sürüyor. Neden bu şöbelere biz önem veriyoruz? Çünkü bu şöbelerden biz cennete gireceğiz. Lafla değil. İtikatle tek başına yine giremez. Çünkü Allahu Teala cennete girmek için bir şart koşmuş. O da nedir? Salih emeldir. Emeldir. Ama emelin de hepsi değil. Salih. Salih nedir? şeriatin getirdiği amele ameli işlemektir. Bu salih ameldir. Yoksa sen amel yaparsın, aynen namaz kılarsın, aynen zikir yaparsın ama Allah'ın emrettiği gibi değilse salih değil. Makbul değil. Kıyamet gününde merdüttür. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Bütün ameller bizim emrimiz olmasa fe huve merdudun eğer bizim emrimiz olmasa, bizim istediğimiz gibi olmasa, o ameller nedir? Mördüttür. Ondan dolayı biz salih amele mukayyet olacağız, yerine getireceğiz, onun sonrasında da bunları devamlı canlandıracağız. Şimdi derslere geçmeden önce biz her derste hemen hemen hatırlatırıyoruz. Hatırlatırıyoruz. Çok önemli olduğu için. Şimdi iman öyle bir şey için imana girdin şimdi İslam'a girdin bitmiyor ne istiyor İslam bizden? Şart yaptık İslam'a girerken beş şart var onları yerine getirmek için bunları yerine getirdin iman derecesine giriyorsun iman alanına girdin. tamam ben alana girdim artık tezgür elden bırakayım olmuyor işte ne istiyor? devamlı kendini şarjlamak lazım devamlı o imanı güncelleştirmek lazım. Çünkü aynen bir tampoya çıkan bir tane tampoya çıkıyorsa ne ister? Arabaysa mozot ister. İnsanıysa gücü ister. Güç de yemek içmek ister. İman da aynen bir tampoya çıkıyorsun gibidir. Yani ben imana girdim oh bitti ben artık bu gruptanım diye olmuyor işte. İmana girdin o iman iki şey lazım. Bir, o imanı mukayet olacaksın. İki, devamlı canlandıracaksın. Onu canlandırmasan imanı ne olur? Ceri gelir. Çünkü bir düşman var, işi gücü senin imanını engellemektir. Yerine göre azaltır, yerine göre iptal etmeye çalışır. Bu da şahsa göredir. İnsanın yaptığı, ya yaşadığı imana göredir. Ondan dolayı her Müslüman Allah varasulu ne inanıyorsa, ahiret gününde inanıyorsa cehennem ateşinden kendini korumak istiyorsa bu imanını ne yapacak güncelleştirecek? Güncelleştirmeyince o tampoyu çıkamaz. İman neyle güncelleştirir? Tabi itikad her şeyin başıdır. Ne dedir? İman nedir? قَوْلٌ amel. قَوْلٌ itikada bağlıdır. Yani ben kalbimde inanacağım, iman budur Ehl-i Sünnet'e göre, onu dilimle ikrar edeceğim, ondan sonra ne yapacağım? Amele dökeceğim. Demek ki amel her şeyin başıdır. Amel yapmadıkça sen imanın odasında kalamazsın. İman bir odadır. Girdin içine burada devamlı mücadele edeceksin. Devamlı mücadele edeceksin ki tam tersine her zaman öne gitmesen yerinde durmak çok zordur. İman meselesinde yerinde durmak zordur. Sen her zaman öne git, düşman seni engellese, ne kadar engellese sen bir şey kat etmişsin. Ama yerinde dursan düşman devamlı seni itler. Ne tarafa? Geri doğru. Hatta seni getirir sınıra iman seviyesinden İslam seviyesine düşürür. Onu düşürdükten sonra Allah kurusunu İslam sövüyesinden de çıkartabilirsen o düşman. Düşmanımız kimdir? İblis. Bu ona tabi olan şeyatinil ilcindir. Bunlar nedir? Şeytanlardır işte. Onun ordusu var. Bir cinden bir isten. İsten de şeytanları var. Bunlar ne yaparlar? Bizi engellemek için her zaman bunlar görevdediler. Şeyatinil ilcin vel ins. Cini bildir gelir vasıvasa yapar ins nereden? İns işte o. Cin fikrinde vasvasa yapar seni. ins de şeytana uyan insan gelir seni yoldan alıkoyur. İşte gel giderim buraya gel onu yaparım bir şey olmaz canım bir şeyle küçük meseleyle bir şey olmaz vs. Hepimiz yaşadığımız için bu meseleyi benim dediğim çok güzel ve rahat anlaşılıyor şu anda. Çünkü her Müslüman bunu yaşıyor cin ve in şeytanlarının engellerini. Ondan dolayı biz tedbiri elde bırakmamak için her zaman imanımızı baya üstü tutmamız lazım. Hatta ne kadar geri gelsek o kadar biz çarlı olalım. Ondan dolayı biz ne yapacağız? İmanımızı zorlayacağız. Ameli zorlamak, zorlamakla iman zorlanır. İmanı zorlamak ne demektir? Devamlı amelleri Canlandıracağız, amelleri işleyeceğiz. Ondan dolayı imanın şöbeleri bizim için nedir? Çok önemlidir. İmanın şöbelerini iyi anlayıp, imanın 77 şöbeni sen getirsen, sen evliyaullah olursun, mukarrabinlerden olursun, salih insanlardan olursun, kıyamet gününde bulardan da olursun senette. İşte önemli nedir mesela? Mesela imanın şöbelerini canlandırmaktır. Canlandıran insan ne yapar? Kurtarılır. Yoksa kurtuluş yolu yoktur. Bu dünyada düşman seni başını boş bırakmaz, o bir dünyada da seni yanına alır. Neresidir düşmanımızın yeri o bir dünyada? Ebedi ateş. Ebedi cehennem. Bizi de yanına çekme oluşturuyor. Çünkü Allah Teala ile söz vermiş, dua etmiş Allah-u Teala'da hikmeti gereken bir isticap etmiş iblise. Ben bunları yoldan çıkaracağım. Onun için Allah-u Teala'da bunu niye bize haber veriyor? Çünkü biz tedbirimizi alalım. Ondan dolayı babamızı tecrübesiz idir babamız. Ne bilsin iblis var, düşmanıdır onun. Bilmiyor cennette yaşamış her şey güzel. Geldine yaptı, vasvas etti. Ağaçtan yedirdi. At. Ağaç, Allah Teala'nın tektiği sınırdır, kırmızı çizgidir. Açtı niye açtı? İnkar ederek değil, bilmedi açtı. Bilmiyordu öyle bir düşman var sinsi. İblis geldi, yemin etti. Babamız da inandı. Onu hiç Allah Teala onu affetti. Ama ondan sonra Allah Teala babamıza neyi öğretti? Tövbe, şeytanın tuzaklarını. İşte o ilim çok önemlidir. O ilimi öğretti. Onu Adem aleyhisselam babamız amel etti. O amelden dünyada neden kurudu? Düşmanı, baş düşmanı ve e, zürriyetinin baş düşmanı kimdir? İblis. Ondan onları kurudu. Ne kadar sürdü bu? On binlerce seneler sürdü. Birbirlerini aktardılar. Ondan sonra ne oldu? Bir de insanoğlu zayıf düştü. Bir de iblis işini gördü. Baharda da oldu ufak tefek ama en baş insanı cehenneme götüren şirk meselesinde işleyemedi. Neden? Hazreti Adem çok iyi tebliğ etti kendi zürriyetine. Ondan dolayı Allah-u İblis'in şey adam Aleyhisselam'ın başını boş bırakmadı. Öğretti onu. Şeytanın neyin tuzaklarını, adımlarını işte bizim için de bugün de bu iş devam ediyor. Bütün peygamber ümmetlerine öğretti. Bizim ebedi olan peygamberimiz Muhammed el Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ümmetinin başını boş bırakmadı. Öyle bir beyaz alana bıraktı bizi ki gecesi gündüz gibidir. Gece gündüz gibidir. Her şeyi ortadadır. Cizli tarafı, mübhem tarafı, muhlaq tarafı yoktur. Her şeyin noktasını koyulmuştur. O zaman sene ne kalıyor? İlim öğreneceksin, amel edeceksin. Bizim işimiz burada nedir şu anda? Bak imamlarımızın peşinden gidip öğrenip amel etmeye çalışacağız. İşimiz lafta kaldı. Hiç fark etmez. Biz de iblisin yanına gideriz. Lafta kalmayacak. Çünkü ilim öğrendin, amel etmedin üzerine senin o vabaldır. İlimi öğreneceksin, öğrenmek de vaciptir, amel etmek de ağıbdır. Çünkü amel etmesen, ilim senin üzerine vabal oldu, Hicret kahıl üzerine. Onun için ilimi öğreneceğiz, ilimden de amel edeceğiz. İliminde hepsi ilim değil, nasıl amelinde bütün amel salih değil. İlminde de her ilim salih değil. İmamlarımızdan zincirleme Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ashabından gelen ilimleri biz okuyoruz. Belem rüyayla ve değil. Olardan gelen ilmi. İtikad meselesinde de elhamdülillah içtihat da yoktur. İçtihat kapısı kapanmıştır. Fıkhi mesele değil. İçtihat yoktur. Ne de itikad meselesinde. İtikad meselesinin noktasını hepsine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakmıştır. İştihad meselesi itikatta yoktur. Zincirleme bizden, itikadımız ehli Sünnet itikadı elhamdülillah. Zincirleme bütünü istisnasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varıyor. Resulullah Cibril aleyhisselam ile Cibril allah Teala'dan almış Risale'yi vermiş. Ashab, tabi'in, etiba'u tabi'in dört imam bugüne kadar bize imamların taşıdığı sağlam yerden itikadımız gelmiştir. Onun için biz itikat, ahlak, ibadet hepsi İslam dinini tamamlayacaktır. Bu da hepsi Resulullah'tan gelmesi lazım. Evet. Ee, şimdi geçen ders emir bil ma'ruf ve nehy an'il münker. şube'dir. Bugün 53. şube'yi işleyeceğiz. 53. şube nedir? 53. <star> <accountant> 53. iyilik ve takvada yardımlaşmak. Et al alal birri Taavun nedir? Yardımlaşmak. Bir nedir? İyilik. Takva nedir? Allah korkusu. Allah korkusu. Takva Allah korkusu. Burada yardımlaşmaktır. Yani bütün iyi meselelerde biz ne yapacağız? Yardımlaşacağız. Bu nedir? Bu İslam dininde vaciptir. Her Müslümanın üzerine vacip olan nedir? İyilikte birbiriyle yardımlaşmaktır. Bu nasıl bir şeydir? Taavun. Taavun nedir? yardımlaşmaktır. Neyle yardımlaşacaksın? İyi meselelerde yardımlaşacaksın. Şimdi bunun datayı orgunu açılacağız. Bunun kıydesi nedir? Allahu Teala'nın e, Maide surasındaki 3. ayet. 2. ayet. Ve al alel birri ve takva. Ve taavunu al birri ve takva. Bu nedir burada? Emirdir. Emirdir. Ve te'aveni. Emri olunur bizde Allah Teala'dan. Alel birri ve takva. Bir nedir? Eylik. Bütün eylik. İslamiyet neyle gelmiş? Eylik bir dindir. İslamiyet neyi emretmiş? Eylik emretmiş. Takva nedir dedik Allah korkusu. Aslında takvanın dedik asıl kelimenin anlamı nedir? Yetteki. Ne yapıyor? Kendini bir şeyden kurmak için zırh alıyor. E burada neden kuruyorsun kendini? Allah'ın azabından. Allah'ın azabı var. Hem de çok çetindir. O neyle kurulsun? Yüz zırh yapsan sen Allah'ın azabından kur, kur, kuruyamazsın kendini. Allah'ın azabından maddi meselelerden kurulmaz. Çünkü Allah maddiyeti yaratmış ona yok diye yok olur. Sen hiç kuruyamazsın. Her şey Allah'ın elinde. Neyle kurursun sadece? Allah'ın emirlerine uyup ondan korkmakla kurursun. Ondan korktun emirlerine uyarsın. Yasaklarından uzak durursun. Ha, demek ki o zırh nedir? Takva. Yet dedik. bir Kendine bir kurmak. siper alıyor. Kurun, kuruna, kurmak alıyor. Neyle? Düşmana mesela kuruşun sıkıyor bana. Kendime bir siper alırım. Bir çocuğa sıkılırım. Ha, o katürbene bir çeşit sıhriyeyi tutarım elimde. Kimyasal madde tüzerme neyle sıhriyeyi kapatırım her yerleri. Ha, kurundum mu kurundum? Bir kapalı bir diye alanı girerim, kurunurum. Ama Allah'ın ataşından azabından nasıl kurursun? Maddeden kurulamazsın, maddi bir meselen. Neyden kurulursun? Allah'tan korkmakla. Korkmak nasıl oluyor? Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçacağız. İşte takva nedir? Yani Allah'ın emirlerine uymakta insanlara yardım etmek. Allah'ın çizgilerini aşmakta insanlara aşmamakta insanlara yardım etmek işte bu takvadır. Bunun çok bir boyutu var. Çok teferruatlıdır bu. Nedir? E, Teavun nedir dedir Yardımlaşmak. Her müminin üzerine vaciptir. Ne yapsın? Yardımlaşsın. Bütün toplumla bütün Müslüman toplumuyla yardımlaşmak lazım. Ne de? Eylikte kötülükten uzak durmakta. İslam dini eylik dinidir. Eylik e emretmiş kötülükten nehyetmiştir. Bu nasıl olacaktır? Bu da emir bil ve nehy an'il münker. Bu da bir başka şeydir. Bunu geçen derste biz işledik. Mağrufa emredip nehlikte münkerden nehyetmek lazım. Burada yapacağız ama bunu bildik. Ama burada ne var? Teavun var. Yardımlaşmak var. Yardımlaşmak nedir? Her Musulman Allah rızası için çalışırsa biz ona yardım etmemiz lazım bu şubeyi yerine getirmemiz için canlandırmamız için ne lazım? Hangi musulman Allah'ın emirlerini yerine getirir? Onun yanında olmamız lazım. Yani biz o kardeşimizin yanında olup kime karşı? Düşmanımıza karşı, şeytana karşı olmamız lazım. O da nasıl olur? Onun da birçok şekli var. Mesela bir arkadaş bir arkadaş Camiye gidiyor. Beş vakit camide kılıyor. Ben ne yapacağım? O arkadaşa yardım olacağım. Havalı diyeceğim, çok güzel yapıyorsun. Bak camide kılmak, namazın bu kadar ecri var, bu kadar güzeldir, bu kadar ibadettir. Ha? Sen de gidersin onunla, destek olursun ona. Vaktin gelmedi bir gün, ararsın onu. Kardeş niye gelmezsin, hasta mısın? Vaktin adam biraz tembellik yapıyor, gelmiyor. Sen aradığında mahcup olur, utanır. Ne yapar? Bu sefer gelir. Çünkü Allah-u Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şeytan bir, bir insana yakındır. İçi insandan uzaktır. O zaman demek ki sen arkadaşının yanına gittiğin şeytanla uzak oldu. İşte bu nedir? Teavundur, yardımlaşmaktır. Ha tersini de yapabilirsin, ya gitme camiye, ya bu hoca çok hızlı okuyor, bu hoca hızlı kılıyor, ne olursun? Adama engel oldu. Ama tam tersine, sen ne yapacaksın? Yardımlaşacaksın. Neye yardımlaşacaksın? Evet. bir yardımda onunla bulunacaksın salih emelde bulunacaksın teavun alel bir ve bir bütün iyi ameller faziletli ameller birdir o adamın yanında duracaksın adam güzel bir şey yapıyor destekleyeceksin gelip öveceksin adamı himmetini artıracaksın bir Müslümanlar ders yapıyorlar gelip o derse katılacaksın adetlerini sayılarını çok artacaksın bir Müslüman çalışma yapıyor İslam daveti için orada olunacaksın, orada bulunacaksın, elinden geldikçe oların sayılarını e, e, e, maddi manevi, oların yanında bulunacaksın. İşte bu nedir emir bilme'rufi ve ne'li nunkar? Burada yardımlaşmak önemlidir. Engel olmayacaksın, tam tersine destekli olacaksın. Destek olacaksın. Neye? O insanların güzel amellerini hedefine, varmak için, ulaştırmak için. Ne olacağız? Vesile olacağız. Takva nedir? Allah korkusu dedik. Allah korkusundan aynendir. Zaten İslam için nasıl çalışsam öyledir. Onun için teavun nedir? Vaciptir. Ayette geçtiği gibi ve عَلَى ve وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İsim nedir? Cünah ne günahtır? Allah'ın yasal yasak, yasak, yasak kıldığı sınırlarını aşmak günahtır. Sınırlarını aşmak günahtır. Siz bunlarda yardımlaşmayın. Yani adam gelip günah işliyor. Ya bir şey olmaz ne yaparım bugün de e, e, yani, e, zaman değişildi. Ne yaparsın? Adama destek oluyorsun. Halbuki tam tersine bir küçük hata işlese adama ne yapacaksın? Yapma, eyleme hadisleri getireceksin, ayetleri getireceksin. Neyileri söyleyeceksin? Olmaz. Sonra ne diyor sonunda: "Vettekullah. İnne Allah şedidul ikab." Allah'tan korkun. Hakkıyla korkun yani. Takva yapın. Yani kendinize bir zırh alın. O zırh ta nedir? Dedik salih amildir. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasakların yasak kıldıklarından uzak durmaktır. Sonra ne diyor? Allahu u şerid. İnnallaha şedidul ikab. Ayatı ile bitiriyor? Allah şedid, çetin ikab, ikabı cezası çok çetindir. Hatırlatıyor allah Teala. Ayatın da bununla bitmesi çok normaldir. Olur insanı insan oğlu unutkandır. Babamız unuttu cennette. Bu bize de miras kaldı. İnsan oğlu unutkandır. Onu için diyor ama mümin insan unutsa bile hemen geri gelir. Allah da bunu sever işte. Bu sıfatı sever. Unutursun, hata işlersin, hatırlatığında dönersin. İstiğfar edersin. Allah ondan hoşnut olur. Affeder kulunu. Kulu yarvarsın, Allah onu affetsin. Bundan hoşnut olur Allah Tanrı. فَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ muminin Hatırlat Hatırlatmak müminlere yararlıdır. Faydalıdır. Çünkü mümin hemen inat etmez, kibir etmez. Ne yapar? Hemen isticabe eder raya döner. Eğer raydan çıkmışsa. Olur. Her Müslüman çıkar. Ashab da bile bazı ufak tefek hatalara düştü. günaha düştü. Ama hatırlatan çıkar. Hey salih insan hatırladın çıkar. Düşmeyen insan melektir. Melek olmaz. Melek ayrıdır. Melek yaratılmış günah yapamaz. Bir melek istese bile günah yapamaz. Ama insana seçim hakkı verilmiş. İstese yapar, istese yapamaz. Seçim hakkı verilmiş. Yani. Ama her insanda nedir? Hataya muarrazdır. Ondan dolayı biz elimizden geldikçe, her mümin elinden geldikçe bu şöhbeyi canlandırması lazım. de Günlük hayatında. O da nasıl oluyor? O da şöyle oluyor. Yani elinden geldikçe insanlara aynı olacaksın. Neden? İslami aynı olacaksın. Adam seni baktığında seni gördüğünde hatalarını görsün, iyi emellerini görsün. Yani seni gördüğünde İslamiyeti hatırlasın. Bu bile şeydir. Sen karşı tarafa münkerini nehyetme ama seni görsün sen İslamiyeti yaşıyorsun ve o onu bir hatırlatmaktır. Her zaman insanlara biz eğilikte yardım olmamız lazım. Kim İslamçı çalışıyorsa biz onun yanında olmamız lazım. İster yüzde yüz çalışsın, ister yüzde yüz olmasın. Ne kadar olursa olsun. Her kim olursa olsun. Yaptığı iş doğruysa biz orada olmamız lazım. Hatta o ehli bit'at olsa bile. Ehli bit'at olsa bile bizim gruptan olmasa bile, ehl Sünnet'in dışında olsa bile bir güzel şey yapıyorsa, o güzel şey İslamiyet'e uygunysa biz sadece o meselede de onunla yardımlaşabiliriz. Bir mahsuru yoktur. Mesela, bir Ehl-i Bid'at grubu geldi. Bu Ehl-i Bid'at grubu bir şey yap, yap, yapıyorlar. Mesela sadece Kur'an okutuyorlar. Başka şeyleri de var ama... Bir projeleri var Kur'an okuttuklar. geldi bizden yardım istediler. Bize bir adam verin bu çocuklarımızı Kur'an okusun. Biz bunlar bir bid'attir diye yardımlaşmadık. Olmaz. Biz bunlara bir adam göndereceğiz Kur'an'ı okuttursun oradan. Adam geldi dedi ben Kur'an'ı kelim üstü yürüm için. Senin varın var. Ben Bana zekatından, sadakasından ver ben Kur'an'ı kelim alayım. Biz adamları alırız. Alın Kur'an'ı kelimi okuyun derdi. Yani burada yardımlaşmak olur. Anlatabildim mi? Hatta yardımlaşmanın bir üzü, çafirlerden de bile olur. Bu da makbuldur. Nasıl? Mesela Çafir adam biz dedik geçen derslerde kafirlerin kurduğu düzenlerde güzel bütün güzel şeyler nereden gelmiş? Kendileri icat etmemişler. Bütün güzel şeyler peygamberler getirmiş bu yer üzerinde. Hazret Adam'dan Resulullah'a kadar. Resulullah'tan önce kafirlerin bütün düzenleri kendi, kendileri bulmamışlar. için. Çünkü kendileri bulmak için bulamazlar. Görmüşler. Bir tane örnek olmuş. Peygamberler zamanla anlatmışlar. Sonradan o iyi şeyler peygamberlere nispet olmamışsa da yer üzerinde kalmış. Kafirler olarak almışlar. Kendilerine nispet etmişler. İblis Düşmandır, bunları bırakmaz. Ama kötülükte yol gösterir, ilham verir, icat gösterir. Ama iyilikte göstermez. İşte bu kafirlerde iyi bir şey var ise, biz onlardan yardımlaşırız. Bir mahsur yoktur. Bunu sen iyi bir niyetle yapsan, onda da ecrin olur. Onda da bu şubeyi yaşarsın. Yani mesela ben bir çifir memleketinde yaşıyorum. Yen yani bir çafir komşum var, geldi güzel bir şeyi emrediyor bize. Bu şeyde yardımlaşalım, mesela çocuklar içki içmesin, yani arayın kullanmasınlar, biz bununla yardımlaşmayalım mıydız? Yardımlaşırız çünkü aynı hedefe var. O çifir meselesi başka, bid'at meselesi başka ama taavun başka. Onun için biz emir olurmuşuz evrende bütün iyilik ve kötülükten nehyetmekten. Eyliklerin yanında olacağız. Kötülüklerin karşısında olacağız. İşte bu şübeyi yaşatmak için insanoğlu ne yapması lazım? Elinden bütün şeyi cetirmesi lazım. Hatta Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, diyor ki bir tane sahabe geldi ya Resulullah e, ben seni be'at edeyim. İslam oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem be'at etti. Ne dedi ona? Dedi de Ben sana bayat ediyorum Allah'a şirk koşmayayım ve her musulmana nasihat edeyim. Nasihat nedir? Ha? Nasihat Eylia Emretmeni'nin ta kendisidir. Hatta diğer rivayette diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor nasiha. din nasihattır zaten. Dini bütün dini de topluyor? Nasihat sınırında topluyor. Nasihat nedir? Ha? Halis olan Allah için bir şey emretmektir. Riyasız, halis olan, şirksiz, riyasız Allah için sadece bir şey emretmektir. O da nedir? Allah'ın dinidir. Onun için din nasihattir. Kim için ya Allah? Allah için. Lillahi ve melekatihi ve lurus ve ve Allah için mesihatt. Allah için nedir? Yani Allah'ın Allah'a inançta doğru yolu göstermektir. Ve resuluhi Resulullah'ın doğru yolu, Resulullah'ın doğru yolunu göstermektir. Eydir veliki, veli ve Kitabı nedir? Hakiki kitab nedir? Kur'an-ı Kerim'i göstermek lazım. Eme-i nedir? Müslümanların imamları, yöneticilerine nasihat etmek lazım. Onları yamuk yaparça onlara yol göstermek lazım. O da şartı, şurûtu dedir. El-Sünnet itikadında var. Ve ammati bütün Müslümanları ne yapmak lazım? Allah rızası için yol göstermek lazım. E bu da nedir? Taavun alel ve takva. Emir ve munkar. Onun için eyliğe emredip eyliğe emredip kötülükten nehyetmek dedik vaciptir. Bunu bunlardan da bunu yapanların da yardımlaşmak o da vaciptir. Yani birbirine bağlıdır. Bu nedir? İslam'ın bir güzelliğidir. Çünkü İslam toplumsal din olduğu için bunlar ne yapıyor? Hepsi birbirini tamamlıyor. Evet. Bu da nedir? Emr bil maruf ve nehy sonra ettaavun alel birr ve Bu taavun alel birr ve takva olmasa olmazlardandır İslam'da. Çünkü İslam dini toplumsal dindir. Toplumsal din neyse Ha? Kurumsal bir dindir. Ne ister? Her şey birbirini tamamlasın. Ben tek başıma bu toplumu ıslah edemem. Ne ister benim? Atbağım olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına yapabilir miydi? Yapamaz. Ne lazım? Atbağ lazım. 13-13 sene Mekke'de kaldı. 13 sene Mekke'de kaldı. Atbağı topladı. Ondan sonra gitti. Devleti kurmaya temel attı Medine'de. O kurdu. Neyle kurdu? O cemaatten kurdu. Onun için insan tek başına bir şey yapamaz. Kim yapıyorsa sen onun yanında olacaksın. Ona engel olmayacaksın. Onun yanında olacaksın. Kim iyilik emrediyorsa, eylik yapıyorsa, insanlara yol gösteriyorsa onun yanında olmamız lazım. Yen yani biz gösterirsek insanlar yanımızda olması lazım. O zaman nedir? Birbirimizi tamamlıyoruz. Teavun um budur işte birbirini tamamlamaktır. Bir taşı yerden kaldırıyoruz. Ne diyoruz? Her bir el atsın. İşte bu yardımlaşmaktır. Ben tek başıma bir kayyayı yerden kaldıramam. Sen de kaldıramazsın. Ahmet de kaldıramaz. Mahmut da kaldıramaz. Kim kaldırır? Hepsi bir araya gelse ne olur? Kaldırırlar. Hepsi bir arada olsa ne olur? Kimse olanın bileğini bükemez. Hepimiz o hikayeyi biliyoruz. Bir gün babanın birisi on tane çocuğu var. Ölmeden önce vesiyetinde ölüm yatağında çağırıyor çocukları. Her birinin eline bir oh veriyor. Ne diyorlar? Şeye oh. Ya. Ya. Yayın ohuna. Oh veriyor. Kırın diyor. Hepsi tak diye tık kırıyorlar. Hepsi baba yiğit. Ondan sonra diyor on taneyi birleştiriyor. Her tek tek tekmini kırsın. Onu da uğraşıyor kıramı. Ondan sonra diyor bırakın masanın üzerine. Bırakınlar. Bunda hikmet nedir? Sen bilirsin baba. Diyor siz bak tek tek olsanız düşman size galip gelir. Tabi burada düşman kastettiği yen yani dış, yen yani şeytan. Kişisi de aynındır. Cid mi Düşmanı size galip gelir. Ama üçü, onunuz bir arada olsanız hiç kimse sizden haklaşamaz. Hiç kimse sizin belinizi bükemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Şeytan bir tane yakındır, çitenden uzaktır. Seferde de diyor. Bir tane sefer etti şeytandır diyor. İki tane rakip diyor. Yani seferde bile teç başına gitsen şeytan seni yakında olur. Ne yapacaksın? İki, i̇ki tane, üç tane olacaksınız. Tek başına seferden nehyetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tabi icabet çok ayrı. Ama her zaman insan toplumsaldır. Çünkü şeytan tek insanı avlar. Ne diyor bizim atasözümüz? Sürüden çıkan koyunu kurt yer. Çıkmayacaksın, sürüyle alacaksın. Onun için bakın arkadaşlar, cemaat namazında, camide kıldığın namazın ne kadar tadı var. Ne kadar lezzeti var. Ne kadar evliya Allah'ı ossan aynen namazı camide kaçırsan, gelsen, evde kılsan, inan ki hiç tadı yoktur. Bunu deneyen adam benim lafımın, yani tam anlar anlamını. Ama bunu cemaat namazı hiç gitmiyorsa, o tadı yaşamıyorsa, tabi benim sözümü burada tersler. Ama cemaatten namaz başkadır. Ne kadar o iman sünnete uygun olmasa, Önemli değil zaten. Önemli olan biz o cemaate katılmamızdır. O imamın namazı kendisinedir. Bizim de namazımız kendimizedir. Buna namamız lazım. İşte cemaatten namazın önemi ne kadar önemliyse taavunda o kadar önemlidir. Yardımlaşmak o kadar önemlidir. Her şeyde yardımlaşacağız. Engel olmayacağız. Bugün de ne kadar İslami cemaatler var ise, gruplar var ise cemaatler var ise çalışıyorsa hangi ülkede olsa Müslüman ülkesinde yani başka yerde biz oların çorbalarına bir şeyimiz katmamız lazım onlara engel olmamak lazım hakim muhalefet çalışıyorsa o ayrıdır ama muhalefet çalışmadıkça biz olara destek olacağız muhalefet çalışanların da güzel şeyinde nedir destek olacağız Ondan dolayı Eğer bunu biz yaşasak ne olur bu şöbeyi yerine getiririz. bu şöbe önemli bir şöbet Evet bu da böyle şimdi e, 54 şöbe ne diyor 54 şöbe 54 haya haya el haya nedir haya o kadar güzel bir kelimedir İnsan onu duyduğunda hüzün buluyor. Haya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar önemlidir ne dedi? El haya minel iman. Haya da imandan bir şöbtedir. Onun için İmam Beyakı hayanın tek başına şube yapmış. Çünkü Resulullah onun adını vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demiş? El haya şübetun minel iman. Haya nedir? Haya bütün güzel şeyleri seni hatırlatan canlandıran bir şeydir. Bütün kötülükten de ne eden bir meseledir. El haya min iman. Hani dedi o sahabe Resulullah geçiyor bakıyor bir sahabe kardeşini hazarlıyor. Neyle bir mesele var. O kadar durursan hayalısın. Utanıyorsun insanlardan. Haya ediyorsun. Hakkın yeniliyor. Resulullah gülümser. Yeterci. Anlar meseleyi. Diğer bırak, bırak kardeşini çok hazarlama. Bırak hayasız üzerinde kalsın. El <gülüyor> haya la ya'ti illa bi khayf. Haya, hayadan başka bir şey getirmez. Hatta o hayadan dolayı senin hakkın gitse bile o senin için خيرdir. Kıyamet gününde senin hakkını yen adam, ha? Ne olur? Salih emeli senin hesabına katılır kıyamat gününde adamın banka hesabı yoktur ki ceza kesler onu ha? Ma maddi cezaya çevirsinler burada çeviriyorlar mahkemelerle maddi cezaya ha? çok hükmü maddi cezayla çeviriyorlar ama kıyamet gününde maddi ceza yoktur ne var salih emel var onun bankadaki hesabı dünyada ne var Para var burada. Ama orada salih amelun var. Senin sermayen odur. Birden bakıyorsun salih amellerin uçtu uçtu tebahur etti. Kalmadı. Uçtu buharda işte. Nereye gitti? İşte ona çift etmişsin, Onun hakkını yemişsin. Ona zulmetmişsin. Hepsini alırlar senden. Elin boş yüzün kara kalır. E hayale eti şey. Bırak senin hakkın da yesler. Ben utandım. Adam benim paramı yedi. Göz göre göre. Adam benim hakkımı yedir zulmetti beni göz göre göre. He? Nedir bu? Hayamdan dolayı adam beni zulmetti. Kıyamet gününde onun salih ameli var ise otomatik benim yanıma gelir. Onun için haya o kadar içi güzel bir kelimedir ki insanda bütün güzellikleri, bütün güzel sıfatları, bütün İslam'ın özüdür haya. İslamın haya özüdür. Allah Subhanahu Teala e, birçok e, ayette, ve hadiste bu haya meselesi canlanmıştır. Haya nedir? Utanmaktır. Yani neden utanıyor insan? Haya ediyor. Allahu Teala'dan. Allahu Teala'dan haya ettiği için bu haya yansıyor insanın bütün ahlakını. Ondan dolayı insanlara da karşı aynı şeyi işliyor insan. Haya ediyor. İşte bu çok önemli meseledir. Haya dedik bütün hele delalettir. Bütün şerden de nehyeder. Haya. Alimlerin birçok sözleri var Haya ile ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği iman bir kat şöbedir. Okuduk şöbelerin başında. En faziletlisi la ilahe illallah en azı dedik imatatul adan at-tariq yoldan aziyeti çekmek ve el haya şube'tun iman haya da imandan bir şubedir bir divar rivayette diyor el haya ve iman el haya ve iman qarinan cemian فاذا rüfi'a hadu ma rüfi'a el aher haya yani iman çizsi ekizler gibidir. Biri çekilse o birisi gider onuyla. O birisi olsa o birisi onuyla olur. Yani hayayla iman çizsi birbirine nedir? İşlemiş. İmanı olan hayası olur. Hayası olan insan imanlı olur. Onun için bakın kafirler ne kadar Olur istisne tabii haydeyi bozmaz ama çafirler hmm, ahlaklarına bakıyorsan çufar ahlaklarına bir günde okuyorsan haya meselesi olarda yoktur adalet olabilir bak ama haya meselesi olarda çok ender bulun çünkü haya nübü imandan olduğu için olarda iman olmadığı için haya bulunmaz çok onun için biz ne diyoruz? Batı nedir? Maddeleşmiş. İnsan niye maddeleşiyor? Çünkü haya kakıyor ortaya. Her şeyi neye bağlıyor? Maddeye bağlıyor. Elinle tuttuğu bir şeyden ölçüyor. Ama haya nedir? İmani bir ölçüdür. Nur. Nurden ölçtüğü için, Allah'ın nürüyle baktığı için mumin, hayayı ölçer. Ondan dolayı haya nedir? Çok önemli meseledir. Çafirde haya bulunmaz. Ama Çin'de bulunur, Musulman'da bulunur. Onun için haya nedir? Çizsi birbirinden ayrılmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Bir rivayette de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? اِنَّا مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامُ النُّبُوَّةِ الْاُولَ Birinci nübuvvetten kalan yani Hazreti Adem'den, benden ondan sonra gelen, benden önce peygamberlerden gelen sözlerden kalan insanlar birbirine tevarüz eden, dedik ki yer üzerinde kafirlerin güzel emelleri de peygamberlerden alınmıştır. Yer üzerinde kim yol gösterdi bize ilk önce? Hazret Adam. Sonra peygamberler düzelttiler, iyilik gösterdiler. Sonra olardan sonra nesil, onları inkar ediyorsalar da bile ne yapıyorlar? O şeyler kalıyor güzel şeyler. Mekârimül ahlak Kalıyor her zaman. ahlakın güzelleri. Resulullah diyor bizdeki, önceki nübüvvetten kalan nesillerde kaybolmayan neymiş? Bu makulettir. İn lem testahî fasna'ma Eğer hayal yok ise istediğini yapabilirsin. Bu kalmış. Bunu gayrimüslimler fetret arasında olsun kafirlerin arasında olsun bu yerleşmiştir adamda haya yokysa her şey yapabilir demek ki haya o kadar önemlidir ki her şeyi senden engel eder kötü şeyleri tabii. hayan yokysa kötü şeyler ne olur yapabilirsin işte haya da bundan ibarettir arkadaşlar o kadar önemlidir ki bunun da alimler diyorlar ki bölümleri var. Haya dört bölümdür. Birincisi Allah-u Teala'dan haya etmek. İkincisi meleklerden haya etmek. Üçüncüsü insanlardan. Dördüncüsü insan kendi nefsinden haya etmektir. Bu dördünü anlasak hayayı çözeriz. Haya nedir? Dedik Allah-u Teala'dan birincisi haya etmek. Allah -u Teala'da insan nasıl hayadır? Ya Allah seni görüyor. Sen onu görmesen o senin her halini görüyor. Bunu insan canlandırırsa kendi hepsinde ne olur? Hayanın zirvesini yaşamış olur. Hiç kötü bir şey yapar mı? Yapmaz. Ne yapacaktır? Çünkü Allah Teala ne diyor? Elem ya'lem bi en Allah yara Ayette, Alak Surasında, çafirlere muhatap olun. Hatta o muhatap olan çafir, bu cehildir, esbab-ı nüzul'de. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ yara. Bilmiyorum, Allah görüyor. Yani ne çifir yapsan sen, ister kalbinden, ister dışarıda, ne yapsan Allah seni görüyor. Ve laked halakna'l insane ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil vared. Bu da nedir? Biz insanı yarattık, nefsinden geçtiğini biliriz. Biz ona şah damarından yakınız. Demek ki Allah Teala her şeyi bilir. Bu çayatı insan anlarsa, canlandırsa ne yapar? Hakkıyla Allahu Teala'nın hayâıdır. Allahu Teala'nın hayâ etmek nedir? Allah -u Teala'dan haya etmek diyorlar ki alimler Allah'ın seni nehyettiği yerde görmemesi lazım. Allahu Teala seni nehyetmiş kötü yerlerde olmayacaksın. Sen Allahu Teala'dan hakkıyla utanıyorsan, haya diyorsan, görüyorsan e, o meseleyi e, bu, bu kötü yerde biliyorsan da Allah Teala seni her yerde görüyor. Orada bulunman nedir? He? bulunmayacaksın. Ya Allah beni görüyor. Nasıl olur ben orada bulunuyorum? İşte ondan dolayı mümin insan ne yapacaktır? Allah'ın, Allah'tan hakkıyla hayat etmek. Onun için bir sahaba gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Resulallah biz avratlarımızı kendi eşlerimizden gizleyelim mi? Yok diyor. Kendi eşinden yani bir mahsuru yoktu. Ama diyorlar eyyidir ya Resul, biz yalnız olduğumuzda ne yapalım? İnsan banyo yapıyor yalnızdır. Yen elbisesini değişiyor. Diyor Allahu ahakven testahiminu. Anlatabildim mi? Allah daha evledir eşinden. Eşinin önünde utanıyorsun mesela. Allah daha öyledir. Seni görüyor. Bir e, ayet gereği ben size şah damarınızdan yakınım. Onun için kafirde hayal yoktur. Bize de aktarıldı sağ Sağolsun bu internetlerdir, uydudur. Ne insanlar şey, çirkin şeyleri görüyorlar. Bizim toplum da şu anda bunu yapıyor. Adam evinde çırıp çıplak dolaşıyor. Dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Var. sorularda biz nereden biliriz? Biz elhamdülillah yaşamıyoruz bunu. Ama sorulardan geldiğine göre biliyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabını vermiş. Onun için Çafir'de haya yoktur. Çafir'de hamamlarımızda bizim Müslüman hamamlarına Hazreti Ümer'de de, demişler, Hazreti Ümer'de sormuşlar Ya Ümer, ya, ya emir el müminin. Biz Şam'ı fethettik, orada hamamlar var. Böyle insanlar, Arap'ta yokmuş mu tabi. Nerede var? Şam'da, Şam'da romanlar var. Hristiyanlar var. bunların genel hamamları var. Biz gidip orada yakanıyoruz. Bu caiz mi? Caiz değil mi? Bak sahaba görüyor. Hazreti Ömer demiş ki eğer bizim haya sınırını aşıyorsa caiz değil tabi. Bakacağız. Onun için bizim Müslümanlar o hamam güzel bir şeydir. Almışlar o kültürü. Ama içindeki kültür almamışlar. İçindeki kültür nedir romanlarda? Çırp çıplak Cilal bugün de var. Bugün de Avrupa'da var. Ha? Bir Bir mahsuruyorlar ama bizim için ne var? İslam sınır koymuş. Hamma gidiyorsun cöbeklen, tapuk arası erçekte nedir? Ha? Haramdır. Haramdır. Görülmez. Bugün de bizim bugün de şu anda şu anda bile bizim Türkiye'de toplumumuzda hamamlara gitsen akıl selim tabii. Bütün insanlar dinler de olmasa Göbekten, tapu arasını kapatır. Diz, diz, diz arasını. Mesela havuzlara gidiyoruz, aynen haşamet giriyorlar. haşama girmiyor. Elhamdülillah, bu var, bu hayadandır. Ama çafirlerde haya yoktur. E biz oları görürken bize de bu hastalık aktarılıyor. Bunu da yapıyorlar Müslümanlar. İşte haya nedir? Allah'tan haya, Allah'tan hayatmak. Allah seni görüyor. Sen onu görmüyorsan Allah Teala seni görüyor. Evet ondan sonra e, ikinci haya nedir? İkinci haya dedik e, meleklerden haya etmektir. Melekler de seni görer. Bizimle melekler var. İki tane melek var. Biri kötü amellerimizi yazıyor. Biri güzel amellerimizi yazıyor bu bizimden nedir? Ha? Bizimden beraber. olan meleklerdir. Bir de rahmet melekleri var. Evde dolaşırlar, değil mi? Rahmet meleği var. Bak biz ders yapıyoruz. şu anda melekler toplanmış buraya. Evde Kur'an okursun, rahmet melekleri gelir. Evinde güzel bir şey var, rahmet meleği gelir. Güzel kokuyorsa evin, Müslüman evine rahmet meleği gelir. Ama günah işlesen ne olur? Rahmet meleği Ne gelir? Din gelir. Şeytanlar gelir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melekler insan, insanın e, aziyet, insan neden aziyet oluyorsa bir insan ne, neden hoşlanmıyorsa sıkılıyorsa melekler de onun gibidir. Onun için canımıza gelirken soğan, samırsak pras yemeyin. Neden? Çünkü melekler de o kokudan aziyet olur. Onun için camiye gelen bu yiyen sadece yanındaki, sağındaki, solundaki cemaati değil, önündeki, çarkazındaki. Oradaki melekleri de azyet veriyor. İşte meleklerden utanmamız nedir? E bizim önümüzde var. Ama allah Teala de bunu ne yapmış? Bizim için şeyini öğretmiştir. Mesela ben elbiseni sorarça bir düşman var. Yeterabbas. Yeterabbas nedir? Eli tetikte arıyor. Nasıl avcı ee, avını ararken eli tetiktedir. Beyni konsantre olmuş. Hemen görsün tak diye vursun. Şeytan da eli tetikte senin peşindedir. Bir tane şeytan var senin peşinde. 24 saat dolaşıyor. Seni günaha soksun. Bir günah yolu da nedir? Ha? Nedir? Hemen sen Çırak çıplak oldun yer elbiseni soydun. Bismillah demeden hemen seni bakar. Sana baksa zaten o günahkar olsa önemli değil onun için. Ama seni bir tane baksa sen günahkar olursun. Ama bismillah dedim bir perde çekiliyor şeytanın önüne. E aynı zamanda o perde meleğe de çekiliyor. Onun için elbiseni yalnız ovarken çıkartırken iç elbiselerini bile, iç çamaşırını bile bismillah diyeceksin. Artık seni ne şeytan ne melek görmez. O meleke aziyet veremez. Yalnız katsan da nasıl bir pis koku samursak, soğan yani bir günde sigara yani corap kokusu Bular melek bunlardan aziyet oluyorsa onun için Müslümanın evi bile temiz olması lazım. Tuvaletler niye temiz olması lazım ev içindeyse? Eskiden tuvaletler ev içinde değildi. Ama bir Müslümanın evindeki tuvalet İnan öyle temiz olsun ki insan girerken içeriye tuvaletten hiçbir koku gelmemesi lazım. Çünkü evin meleği aziyet görüyor o tuvaletten. Bir de biraz koku olsa, biraz pislik olsa tuvaletlerde, orada şeytanlar cirit atıyor. Onların yeri var. Ayağlarının bir basacak yeri vardır. Ama Müslümanın evi tertemiş olsa, maddi manevi şeytan girebilir mi? Giremez, yeri yoktur. Zaten evden kapıdan girdin bismillah dedin ehli beytine salam verdin. Ehli beytin de olmasa bir eve girdin yapayalnız bismillah esselamu aleyküm diyeceksin. Orada melekler var. Şeytan ne diyor eyvah bugün yatacak yer bulamadık. Biz bu adamın peşindeyiz sabah'tan aşama kadar ama adam bizi kapının dışında koydu. Sen insi kapının dışında koyabilirsin. Cirmeyum diyeceksin git. Teklarsın onun kapıyı kapatırsın. Ama şeytana nasıl diyeceksin dinle Diyemezsin. <gülüyor> e tut tut görmüyorsun onu. İşte o avantajı bu görmüyorsun. Ama Allah bize öyle bir sır vermiş ki o o, o sınıra hiç aşamaz. O da nedir? Bismillah dedik, Ehli Beytimize selam verdik. Dışarıda kaldı. Anlatabildim mi? Bu da nedir? Melekten istihya etmektir. Ayette diyor infitarşı وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذ۪ينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ ma تَفْعَلُونَ görüyorlar sizi melekler evet üçüncüsü nedir el haya minen nes nes'ten haya nedir insanlardan haya etmaktır insanlardan utanmaktır yani insanların karşısına çirkin bir şekilde çıkmayacaksın Ut utan yani haya edeceksin insanların karşısında hayanın sınırında bir şey konuşmayacaksın bu seni ne yapar? Toplumun içinde seni yükseltir. Hudeyfe bin el -Yemen diyor ki: "La hayra fiman la yastahi nas." İnsanlardan haya etmeyen o insan, o insanın başında bir khayr yoktur. İnsanlar insan utanacaktır. Bak Cafer'de utanmak yoktur dedik. Kadınları tırıp çıplak sokakta dolaşıyorlar. Kol kola geçmişler utanmak yoktur. Ama bir Müslüman yapamaz. Bugündeki Müslüman kardeşlerimiz hayanın zirvatini yaşıyorlar elhamdülillah. İstanbul'da diyelim. Nasıl birçok kardeşimiz var şikayet ediyor. Neyi? Trambaya binmeyi, En otobüse minmeyi. Ya diyor hocam minerken sıkışıyoruz. Kadınlar üzerimize geliyoruz. Biz kaçıyoruz. İş tersine dönmüş. Kadınlar laubali. Biz ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Eskiden kadın kaçardır erçeği tokunmasın ona diye. Şimdi kadın laubali her yerini sürtüyor erkeğe hiç yani bilerek de yapmasa bunu ben değil mi o hepsi cinsel meseleden yapıyor yapan da var bilerek de yapmasa ama laubali anlamıyor ama bizler erkekler elleri tetikte şimdi herhangi musulman musulman erkekler bizim kardeşlerimiz bahayı canlandırıyorlar kaçıyorlar bazen mecbur kalıp yürüyorlar kalabalığa minmezler diye e bu hayadır bu da nedendir imandandır Şimdi anladık mı niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi el hayâ'u minel iman? İşte bak, hepimiz yaşıyoruz burada o tramvaya. Tramvaya binerken bazen binmiyoruz. Neden? Çünkü kadınlardan kaçamıyorsun. İş tersine dönmüş. E bu da alamettir, kıyametin bir alametidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Onun için insanlardan utarmak, e, haya etmek ee, çok önemli meseledir. Nedir? İnsanlardan haya edeceksin. Çiçin şekilde çıkmayacaksın. Sesini kaldırmayacaksın. Haya edeceksin. Sen hiç kötü bir durumda görmesiler. Evet. Sonra en son olarak haya nedir dedik. İnsan kendi nefsinden haya etmesi lazım. O da nedir? Kötülük işlememek lazım. Haya etmek lazım. Şimdi sen İslamiyeti biliyorsan, yaşıyorsan, riyadan katmak için ne yapacaksın? İçinle dişin aynı olacaktır. İçinle dişin aynı olacak, aynı seviyede olacak. İşte bu nedir? Nefisten hayet mıktır? Ben sizin önünüzde çok güzel davranıyorum, yalnız kaldım, acayip hareketler yapıyorum. Bu nedir? Nefsimden utanmıyorum. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Hiç kimse burada başımıza kesmez. kesmesin. Ha? Sizin önünü oturduk böyle, televizyonda bir şey çıktı ya, kapat kapat diyoruz ama başımız oldu, dur bakalım bu nedir diyoruz. Bu dizi nedir, o şarkı nedir, bu kadın neydir, yapıyoruz bunu. İşte burada yapsak, kendi nefsimizden haya etmiyoruz demek için. Kendi nefsimizden haya etmek nedir? Nasıl beni Allah görüyorsa insanlar görüyorsa Hay ediyorum tenç başıma da olsam bunu elden bırakmamak lazım. Anıç alemler demişler ki banyoda o kadar hayan üzerine titiz durmuşlar banyoda ihtiyaç kaderi insan banyoda o ufak bir yerde bir metre kadar bir buçuk metre kadar yerde. Yani çırıp çıplak da olabilir ki yapıyorsun ama ihtiyaç kader ayakta duracaksın ihtiyaç kaderi avretinde şey yapacaksın. Bu hayadır. Yani kendi kendin de olsa haya edeceksin. Ama kafirde bu var mı? Yoktur. Aside bu var mı? Yoktur. Allah korkusu olmayan da bu var mı? Yoktur. İşte haya u minel iman. Haya buradan kaynaklanıyor nedir? imandan bir şubedir. Bu hayayı canlandıracağız. Her şeyden haya edeceğiz. Her şeyden kaçacağız kötü şeylerden. Yalnız olsak, olmasak, insanlardan olsak, olmasak ne yapacağız? Sesimizi kaldırmayacağız karşımıza doğru. Böyüce karşı, küçüge karşı. Bu nedir? Hayadır. İşte en güzeli dedim ki, bugün de bizim kardeşler hepimiz bunu elhamdülillah yapıyoruz canlandırıyoruz. Bu nedir? Hayadır. Utanıyoruz. pantolon girerken gönleğimizi içeriye koymaktan haya diyoruz. İnsanın diyoruz, avretimizin çizgisi çıkmasın diye. E bu en güzel hayadır. Ne yapıyoruz? Gönleği üstüne atıyoruz. Ama bugün de kadınlar ne yapıyorlar? Tersini yapıyorlar. Panturunda giymiyorlar. Şimdi bir yeni moda çıkmış. Çok kötü. Tayt vardır. O da kalktı şimdi. Ne çıkmış? İnce coğraf giriyorlar. Bildiğimiz incecik ne diyorlar onu incecik cıra haya yoktur haya ölmüş eskiler demişler haya bir damladır cıtça gider bir şey değil ne diyorlar ona bariz değil bir damladır cıtır bitti iş hiçbir şeyin utanmasın hiçbir şeyin çayınmasın yani bugün de bu kadınların bu sokakta girildikleri haya ile ne ilakası var? Bak bir musulman adam erkek gözkünü çi düğmesini açamıyor ya haya ediyor. Helbüçü bir mahsuru da yoktur şer'ende. Haya ediyor. Ama bugün de kadınların her şeyleri meydanda. O bir erkeklerin de her şeyleri meydanda. Onları da biz bahsetmiyoruz. Onlar da var. Acayip tıraş oluyorlar. Acayip süsleniyorlar. Yani haya Nedir? imanlandır? İman nedir? Allah'a imanın en zirvetidir. Sen Allah'a iman ediyorsan, ahiret günde inanıyorsan, ceza, kitap, hesaba inanıyorsan ne yaparsın? Hiç hey şeyin hesabını yaparsın. Haya da o hesabın içindedir. el haya la ye'eti illa bi-khayr. <gülüyor> Bu bizim ölçümüz olması lazım. Haya, khayr'den başka hiçbir şey getirmez. Haya sadece khayr'e delalettir. Evet. Evet. Allah hepimizi haya edenlerden ve etmiş gidenler onların yanına bizi de ilhak eylesin. Amin. Ve salihlerden eylesin. Bugün de dersimiz bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.